Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba Açık Merhaba. Radyo'da Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz ben Derya Tolgay. Ben de Alporcum. Şimdi bugün konuğumuza Atina'dan bağlanacağız. Ee, ama öncelikle teknik masada Selahattin'e de desteği için teşekkür ediyoruz. Şimdi bilgi ve belge biriktirme tutkusu sayesinde kendisi gibi e, arşivi de böyle inanılmaz değerli. E, gelecek kuşaklar için adeta bir hazine değerinde bir e, konuğumuzu tanıştıracağız size. Yazar koleksiyoncu Doktor Akilas Milas. Akilas Bey, bizi duyabiliyor musunuz Atina'dan? Duyabiliyorum, abartıyorsunuz tabii, neyse. Be merhaba Akilas Bey, yine, merhaba, yine ben, bu mikrofonlarda merhaba. konuşmuştuk. Konuşmuştuk, Akte. evet. A, a Teşekkür ederim bütün dedikleriniz için. Estağfurullah Akilas Bey, programımız 25 dakika. Ben sizi o kadar e, kısaltarak tanıttım ki... Ama izin verin programa başlamadan önce gerçekten dinleyicilerimizin bilgisi için sizinle ilgili bir iki bir şey aktarayım. Size de böyle bir program girişinde hani bilgi de vermiş olalım. Çünkü aşağı yukarı biz 10 programdır yetimhaneden öğrenmek konu başlığı ile bir dizi burada stüdyoda konuklarımızı ağırladık, görüşlerini aldık. Ee, sizinle de özellikle böyle okulun faaliyetinin e, faaliyette olduğu senelerde e, o, o, o konularda e, konuşalım ve e, Büyükada'da bu okulun bıraktığı izleri e, hem sosyolojik olarak hem işte bu e, ekonomik olarak e, etkilerini... E, ve o dönemi bize e, aktarırsınız diye. Şimdi izninizle... Aktarabildiğim kadarıyla tabii. <gülüyor> tamam. E, izninizle ben hemen e, sizi dinleyicilerimize e, tanıtacağım kısacık bilmeyenler için. Büyükada'ya ilk kez 3 aylıktan geldiniz. Ve bu e, güne kadar bilmiyorum kaç yaz geçirdiniz? 84'ten fazla. <gülüyor> 84 daha nicelerine. Normalde İstanbul Tıp Fakültesini bitirip çocuk cerrahisi ve ortopedi alanında Türkiye'nin çok önemli bir uzmanı oldunuz. Ve devamlı olarak tabii devamında spor hekimliği Evet, ama bir de çok iyi de sporcusunuz. Dereceleriniz var atletizmde. Bunu da evet, söylemiş bir zamanla. Eski zamandan bahsediyoruz. Çok eskilere gidiyoruz. <gülüyor> evet. Ama sizi tanıtıyorum. Meşhuran yapacak bir şey Olur. yok. Başarı başarılarınız bu. Ne yapabilirim? <gülüyor> Neyse efendim uzatmayayım. Ee, bir de e, O doğru mu? 26 kitabınız mı var? E, şimdi fazlalaştı biraz. Fazlalaştı. 30'a evet. yakın. 30'a Otuz, yakın. Birini ufaklı. Evet. <gülüyor> tamam. Şu anda da böyle bir ansiklopedik kalınlığında külliyatlı bir kitabınız var önümüzde. E, bütün bir büyük adayı Prinkibo adayı kebiri. E, çalışıyoruz hocam burada. <gülüyor> evet öğreniyoruz ki biz de gelecek için bir şeyler yapabilirim e, temenim, temenim ilkbaharda e, bunun heybilisi diye çıksın. Ha, çok güzel, bekliyoruz. çok güzel. Bekliyoruz. Çünkü hazırdır, hemen, hemen aha, hazırdır o. Aha, harika. Burgaz'a da uzanın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Akilas Bey bugün yoğunlukla yetimhaneyi konuşacağız. Bu yetimhanenin, bu otellikten yetimhane olmaya... Ee, nasıl geçtiğini işte mülkiyetinin nasıl devredildiğini falan pek iyi bilmiyoruz. Yani Abdülhamit açılışa katılmış ama nasıl olmuş? Kim devretmiş? Bu, bu o biraz mı? kapalı ve evet. Hakikaten kapalı. Pek bilinmiyor. Bilinmiyor tarafı... evet. Hı -hı. Siz de bilmiyorsunuz yani. <gülüyor> Şimdi bakın aslında bu bina bildiğiniz gibi başkaları söylemişler muhakkak ki e, Société de Grand Hotel Européen tarafından yani bir goteler şirketi tarafından e, Maurice de Bochard başkanlığında Hı -hı. başkanlığı döneminde e, inşaatına karar verilmiş. Şimdi Maurice de Bochard Fransız Hı -hı. fakat imzalara Maurice de Bochard değil de Maurizio de Bostari. Yani İtalyan konsolosu. Baksa biliyor. İmza imsahi yatan bir İtalyan konsolosu. Zaten bütün bu e, alışveriş Hı -hı. Londra'da İtalyan konsolosluğunda Hı -hı. yer alıyor ve e, bunu İtalyan konsolosu Bay Ricetti idare ediyor. Hı -hı. E, ve e, şey e, bütün işlemler Helena Zarif'in oğlu Leonidas Zarif tarafından Hı -hı. İngiltere'de Fransız konusunda çeyreğine diyor. Demek ki e, ilk yanlış e, Mauricio de Bostar İtalyandır. Fransız hı hı. değil. Hı hı. Şimdi bu tarih olarak 22 Temmuz 1902'de ve bütün bu işlemleri sonra imzaları destek eden Londra'daki Türk baş konsolosu Emin Bey. Bildiklerimiz hı hı. bu kadardır. Hı hı. Hı hı. Şimdi e, Daiwel herhalde bunlar anlatılmıştır. Hayır, binanın bu detay anlatılmadı. Ha, binanın inşasında 1900-1890. Onları biliyoruz. Evet, evet. E, bunlar çok anlatıldı. Evet. E, fakat neticede ha, dendiğine göre, hı hı. Dendiğine göre, ok gelse de okuyorum, estetik ve kalitesi yüksek bu bina sahiplerine kar getiremeyeceğini karar verildiğinden hı hı. otel olarak kullanılmadı hı hı. Hı hı. Baza, bazı şeylere göre Abdülhamit Büyükadağ'ın bu tepesinde Monte Carlo tipi bir kumarhanenin faaliyete bulunmasını tasvip etmediğinden söz hı hı. ediliyor hı hı. hangisi doğru bence e, kar getiremeyeceğine karar hı hı. E, alındıktan sonra bu e, hemen hemen terk edildi Yine gazetelerde okuduğumuza göre bu lüks, servet ve aşk peşinde koşan seçkin bir zümreye hitap eden bu palas, bu saray kendi halinde terk edilmiş, görkemli bir harabe halinde halen şimdi. Evet. Ben burada ee, bir soru sorabilir miyim size? Çünkü aklım kurcaladı. Şimdi o kadar büyük bir para harcanmış ki dönemin işte bütün duvarlarında şeyler var. Tablolar var. Adeta duvarlarında nakış süslemeler falan var. Böyle yani en kaliteli dediğimiz gibi. bin altın lira yamal olmuş dendiğine evet. göre. Evet. Yani nasıl bir iş adamı olabilir ki bunun kar edip etmediğini önceden yapmayabilir? Bu da kafamı karıştırdı açıkçası. Benim de kafamı karıştırıyor yani hı hı. bu kadar böyle hem de bir tepede evet. e, kışın çıkılması zor. Hı hı. E, o kara kışta da ısıtılması zor bir bina. Hı. Bu hı. nasıl böyle bir karar ben de pek anlayamıyorum. Hı hı. Ancak neticede bu e, terk edilmiş olduğu muhakkaktır. Hı. Şimdi Monte Carlo olarak mı kullanılacaktı? Yani yarın da bir e, gazino olarak kullanılacak Olası pek belli değil. Yani pek bir şeyler bilemiyoruz. E, Alexander Valori bundan birkaç yıl evvel e, İstanbul'daki e, Pera Palası o da bir saray ayarında inşa etmiş. E, Alexander Valori İstanbul'da olmuş biliyorsunuz. Fransız kökenli. Evet. Levantin bir ailenin çocuğu. Bir, onlar kendilerine Levanten dupeyi olarak kendini dağıtıyorlardı. O Karaköy'ü Osmanlı Bankası Sarı Ertika yani arkeoloji müzesi Selectoria binası onun eseridir. Hı -hı. Ee, Paris esaslarına göre, Paris arşitektürü esaslarına göre de inşa etmiş. Hı -hı. Nedense bu terk edilmiş. Hı -hı. Neticede bu metruk bir halde kendi haline terk edildiğinde Hı -hı. E, zamanın e, mantalitesine göre ki bazılarına göre bu e, muhaliflere göre yani çünkü herkes böyle bir e, şeyin bir e, yetimhanenin o tepede gelişmesine muhalifler pek çoktu ancak maalesef gerçi tekrar okuyorum son zamanlarda yani o zamanların işlerimize bizleri çok büyük hatalara sürülen sınırsız bir galomani ve ihtiras. Hı -hı. Hakimiyeti altında böyle bir karar alınmıştır diye Hı -hı. yazıyor. Şimdi Hı -hı. E, burada bazı e, rakamlar değişik. Hı -hı. Dendiğine göre dendiğine göre e, bu e, 206 adet süper lüks odası gibi süper lüks değil muhakkak. İki yemek salonu, toplantı salonları, konser baro salonları, Bodrum mahalleleri mahalleleri. Ki hala bunları görebiliyoruz 25-26 bin karelik bir alan, yani bina terk edildiğinde e, Fransız o ana kadar Fransız şirketi 50 bin altın liraya mal olduğu hesaplanan bina 3700 bin altın liraya karşılığında satın alındı diye yazılıyor. aslında bu yanlış çünkü altı bin e, e, 700 değil 3 bin 3.106 liraya satın alındı. Ayrıca İstanbul'da e, şey tarafından e, Leonidas Zarif tarafından <gülüyor> iki kere 1.800 artı 1.800 avans verildi. <gülüyor> Zarifis alıyor yani önce. Alan o. Evet. Zarifis alıp e, evet, kendi bağışlıyor. Evet. Hı -hı. Patrikhane başlıyor. Patrikhane aslında bu işin peşinde koşan o zamanın zamanın Adalar Belediye Başkanı ki şey çok patrikhane çok yakınlığıyla tanınan onun GC'de onun intişmikire Patrikhan bunu kabul hmm. ediyor. İsmi belli ee, mi o belediye hoca, başkanının? Hacoplus mu? Hacoplus evet. Hacoplus tamam. Hacoplus. Dindiğine göre de sultanın e, yakın efradından Arap İzzet Paşa'nın hmm. ara bulucu aranıyor ve bunun sayesinde e, başarılıyor. Patrikhanenin yine dendiğine göre bu hizmete karşılık Arap Bizet Paşa'ya Cekao Mahallesi'ndeki yani bugünkü Çankaya Black Bay konağını hediye ediyor. Böyle bir şey vardır. Bir Ancak binanın büyüklüğü ve sapa bir yerde bulunması nedeniyle işlerin ihalesinde büyük rekabet tespit edilmemiş hı hı. ve ucuz bir e, rakamla... E, tek bu, kişi talip bu, olmuş yani. Hı. Evet, evet evet evet evet. Biraz bugün geldiğini e, belirliyor. Ancak <gülüyor> bina faaliyete geçer geçmez işletmedeki büyük aksaklıklar ortaya çıktı ve büyük masraflara yol açtı. Tadilatlara göre daha hemen ilk yılda yani muhtelif mecburi sebeplerle e, ilk yılda 1808 Osmanlı 6 lira sar, e, sarf edildi. Hmm. Ayrıca e, bir eli Altın lirası da e, sarınçlar için evet. harcandı. Evet, Akılas Bey, bunlar sizde belge olarak değil mi? Yani bize bunları evet, hep belge olarak, olarak bunlar, söylüyorsunuz. Bunun evet, bunlar, bunlar evet. belge değil. Bunlar e, her her sene e, idarenin yani evet. şey itibarı idaresinin. Bastığı kitapçıklardan okuyorum bunları. Hı, belge yani, belgedir, belgedir, evet. Belgedir evet, Şimdi mesela büyük bir otelden bahsediliyor. Pera Palace bir saraydan basa fakat tuvalet yok. Odaların evet. tuvaleti yok. Evet. Deniz banyosu yok. Evet. Geçti Bodrum'da büyük sıcak soğuk su ile şeyden bir banyo, bir hamam vardır ama Tuvaletler yok ve insan e, istemeyerek soruyor yani bu gibi zengin bir zümreye hitap eden bir bina nasıl odalarda su olmayacak, nasıl odalarında banyo olmayacak diye insan. Çünkü parası biliyorsunuz her odada kocaman muazzam banyolar ve, evet. ve tuvaletler vardır. Bir, bir de bir şey bir soracağım ülke. yani e, dinleyicilerimizin canlandırması için. Pera Palas bildiğim kadarıyla 160 odalı filan bu 206 odalı yani. Bu 206 kadar odalı, odalı. Evet. 206 oda ve ayrıca bir konser salonu daha o tepede o ormanın içinde bir başka kocaman bir toplantı odası. Hani aslında inanılmayacak derecede bir servet sarf edildi <gülüyor> bu bina için. O mühim değil. Mühim olanı şu bu binanın bu binanın Hiçbir şekilde okul olmayan verişli nasıl ışıklayacağı büyük bir şekilde problem olduğu, büyük bir kısmı bomboş kullanılmayan bir binanın gerektiği şekilde bakımı bunlar imkansızdı. Bunlar nasıl bir karar alındığı insan baya sonuç olarak yetimhaneye olarak kullanılması mümkün olmayan bir binayı bir yetimhane haline, sunmak bence büyük bir yanlıştır. Bak dediğim gibi bir Bengalomani ve bir ihtiras hakimiyeti altında hukuk tekrar Tekrar şey, ikinci yıl yine 265 altın lira sarf edildi. Aynı senenin sonunda 226 onarım için tekrar 226 Lira, altın lira sarf edildiği 1909'da gözden kaçırdığın su sarnışları kurduğu malum adalarının e, su problemi var. O zaman yani da Yani şartlar vardı. çok zordu yetimler ha. için diyorsunuz. Evet. Bu Evet, siz o dönemi e, orada e, yaşadınız da e, yetimhane ile e, bağınız ne kadardı, ne kadar gider görürdünüz? O dönemi bize anlatabilir misiniz sizin yani kendi olarak? De... Evet, olarak ne gibi ne gibi şeysi vardı? Nasıl büyük adayla bir arada yaşadığı yetimhane? Ben size daha evvel bu çocukların bu yetimlerin nasıl kabul e alındığını söyleyeyim evvel. Hı hı. Çocuklar geliyor. E, malum ya kısa bir zaman içinde ben, yani 1903'ten 1956'ya kadar 5744 yetim çocuk paralarıldı yani. bu okulda. Benim küçük küçüklüğümde hatırlarım. E, anlatmıştım bunu da evvel de anlatmıştım. E, dedemin e, şeydi e, İmanesinde? Kemal bir çocuk bir uzak akraba olsa gerek herhalde Yunanistan'ın bir adasından geli babası vefat etmişti. Onu bir gidip görüyorduk biz. Her pazar günü dedem aşağıda büyük adanın meşhur şeyinden o fırından bu ağaçlardar şunlar bunlar. Ben gittiğimde bu çocuk çalız saçları sıfırdan üstü başını ne bileyim bir aba gibi bir şeyle giymiş. O şeylerin arkasında o demir kutluğun arasında başını uzatmıştı. Ben ağlamıştım hatırlarım. Hmm. Hani benim çok üzülmüştüm. Trahomalı çocuk. Gözleri kıpkırmızı. Yani öyle bir manzaraydı orası. Acınacak bir durumdu. Zaten bu çocuklar alındığında hemen öbür çocukların yanında şey edilmiyor Evvela bir e, banyoda tıraş oluyor. Banyoda tıraş olduktan sonra saçları kökten tıraş oluyor. E, telbis elbilselere giydiriliyor ve dört ya da beş gün bir odaya tek başına kapanıyor. Karantinaya. Hmm. Başka çocuklara hmm. temas etmemek için. Yani bu çocuk bir çocuk üzerinde çok, çok bir men menfi hmm. bir e, tesir şey bırakacak. E, ondan sonra aşılanıyor. 5. günün sonunda yetimhane doktoru tarafından ancak onun kararıyla diğer çocuklarla Hı -hı. buluşuyor. Programa gelince program çok ağır. Hele kış zamanda. Kalk zili yaz kış saat beşte tam beşte Hı -hı. Ee, Tuvaletlere sıra sıra gidiliyor. Çünkü tuvaletler evvel ve sonra hep problem Hı -hı. teşkil etmekteydi. Karakış'ta yani sırada bek, tuvalete beklemek bir zor. Gerçi saat 3'den evvel büyük sobalar yanıyordu. Ve devamlı olarak bir personel bütün gece e, yatak odalarında e, dolaşıyordu. E, çocuklar bir yaramazlık yapmasın diye, kalkmasın diye, üşümesin diye. Şeyden sonra, tuvaletlerden sonra dua. Hı hı. Ve yataklarının toplanması yetimler tarafından tabii. Hı hı. Saat 6'da yine sıra halinde o görkemli Görmüşsünüzdür o ahşap merdivenlerden büyük yemek odasına iniş. Kahvaltı her gün ekmek, peynir ya da zeytin ya da ada çayı. Çay ve kahve kesinlikle yasak. Süt yalnız doktorun tavsiyesiyle hastalara veriliyor. Süt içmek yoktur. Sabah 6.30'dan 8'e kadar okuma odasında det hazırlığı yapılıyor. Devamında tekrar dua bu hı hı. duaya bazında şey katılıyor müdür katılıyor hı hı. bu 12... patrikhanenin bu, bu anlamda bir dini eğitim şeyde evet, evet, var tabi, değil tabi, mi yani evet, tabi, tabi, tabi. Ee, papaz da bulunuyor muydu orada papaz de komşu manastırdaydı İsa. oradan geliyor tepesindeki hı hı. oradan geliyor zaten zaten bütün bu arazi e, Hristos manastırına yani İsa tepesindeki Hristos manastırına bağlıydı sonradan yani bunu pek bilemiyoruz e, satıldı mı nasıl oldu çünkü Bakışlar hem bütün dönem e, ...taşlarını satıyor. Sattığına göre... ...demek e, bir para kabilinde oluyor... ...bütün bunlar. Ocaklar mesele... ...Büyükada Ocaklar'ın... ...birinden tamamıyla o şeyin ocaklarıydı. E, manastırın malıydı... ...ve manastır o taşları satıyordu. Hakinas Bey, fotoğraflarda da... ...görüyoruz zaten. E, çocukların... ...hepsi birbirine benziyor. Çünkü saçları... ...hepsinin gerçekten sıfır. Ve burada kız erkek... E, ...kimin olduğu Ayırımı, evet. olmuyor... ...gerçekten. E, ve hepsinin aynı... ...üzerinde aba var. Şöyle biz bu... Iki 206 Odalı Sessizlik Büyükada Rum Yetimhanesi üzerine etütler Galata Rum Okulu'nda sergi olduydu ve sizler de biliyorsunuz hem yetimhanenin içerisinde bir keşif gezisi yaptık hem de sonra Büyükada'da evet, evet. bir panel yapmıştık. O, o panelin bir uzantısı olarak benim katıldığım moderatörlüğünü yaptığım bir panelde Galata Rum Okulu'nda Orada e, yaşamış bir e, kişi geldi, e, tesadüf bir e, kadın. E, epey yaşlıydı ama son derece e, anıları e, canlıydı. Sadece 3 ay kalmış, gerçi yetim değilmiş. Annesi babası büyük adadaymış ama onu eğitim için oraya yollamışlar. Ve e, saçlarının nasıl kesildiğini, sonrasında nasıl bitlendiğini, ne kadar üşüdüğünü, e, günlerce hep ağladığını ve sonunda da annesinin gelip onu aldığını anlattı bu panelde de. Onun için dedikleriniz gerçekten içeriden biri tarafından da nasıl duygularla o çocuk haliyle çok çok iyi anlattı. Şimdi bakın benim eşim Niki Nortamnasyon talebeleriyle Nortamnasyon'u bitirdi. E, arada sıra da arada sıra değiliz. Sende bir kere şey gidiliyordu ve dedim hani e, bütün kızların gözleri trah Hala hatırlıyor Hı. yani kıpkırmızı. Evet. E, çok e, Tatsız bir durumdu yani. Maalesef, şimdi ya. programımızın evet. çok sonuna doğru gelmeye başlıyoruz. Ee, bir şey soracağım. alpinde sorusu Buyurun. var. Sonuçta yetim yanlış bir karar mıydı? diye. Yani, yanlış bir yani, karardı. Yanlış karardı. Kesin Peki, o zamandan beri o zamandan, evet. beri, o zamandan beri, o zamandan beri yanlış bir karar olduğu ortaya çıkıyor yani muhalifler. Ancak dediğim gibi daha ağır basmış şey, John Hacobulus Patrikhani muhakkak şey etmişti. E, fakat e, e, anlatmışım size Doktor Kreton Ditsmeni'nin anlattıklarına göre Hı -hı. 1949'dan itibaren bilanın masrafları aşırı ölçüde artmış bakımsızlıktan güne güne çökmeye başlamıştı Hı -hı. yetimhane her Hı -hı. bakımdan. Hı -hı. Üst katlar zaten Rusların, Beyaz Rusların ayrıldığı tamamen terk edilmiştir çünkü Beyaz Ruslar üst üç katının bütün döşemelerini sökmüş onları yakmış bu şekilde ısınmıştı daha evvel. tabii tabi Almanlar girmişti daha evvelde e, hmm. okul e, şimdi kritonun anladığına göre trahomalı ve saçları kökünden e, taş, e, traşlı çocukların cinsiyetlerini bireye yürütmek imkansızmış Siz de bunu anlatmıştınız hmm. e, ve hmm. doktor kriton arkadaşımız merhum ee, sayısını sorduğunda diğerleri hariç şu kadar diye belirtmişler. Hı hı. O da sormuştu yerleri kimdir diye sorduğunda vahşiler demişler. Yani Birkaç ay öncesi, dört çocuk kaçıp üst katlara sığınmışlar. Hı hı. O koca binada onları Bulup yakalamayamışlar Akşamları 3. katın sağlığında Yiyecek içecek bırakıp Ertesi sabah boş tabakları Toplamaktan başka çare şey bulmamışlar Yani bu şekilde bir yetimhane evet. ee, Rum basını Yetim aynen şeyi takdiriyorum. Yetimhanenin bahçesinde çekingen, korkak adımlarla ve şahıslık duygusu içinde başları önlerine yürüyüşe dolaşan toplumdan uzak ihmal edilmiş çocuklardan bahsediliyor. Bunu ben kendi gözümle gördüm. Hı -hı. O dedemin e, akrabasında hakikaten öyleydi. Ee, Bey, son son şeye geldik. Ee, bir şu bir sorun var. Ee, şimdi bugün bu yetimhane yıkılmak üzere görünüşü Ve itibar. Bence yıkılacak. Evet. Yani işte bir takım çabalar var yıkılması diye. Burası adanın manevi mirası içinde ne eksilir? Burası yıkılırsa. Bir e... kere bakın. Bu hmm. bir simgesidir bence. <gülüyor> bu <öğrenmişim>. bina <gülüyor> yani bu bina vapur yaklaşınca ben güçlüğümde de hatırlarım. <gülüyor> o Koca ahşap binayı ve seyretmek hı hı. Ee, büyük adaya hakim olan ee, o manzarası ile bence korunması evet. lazım. Evet. Evet. Sonuna ya geliyoruz Akilas Bey. Son ee, bize iletmek istediklerinizi söyleyebilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Maalesef <gülüyor> yetmedi. Biraz kötüüm, biraz kötüümserim. Evet. Biraz çünkü böyle bina bina'nın artık hmm. dendiğine göre yukarıdan şey mi çekilecek nedirler, saçak mı set evet. yoksa içten mi desteklenecek bunlar. Evet. Bunu belki ee, daha bunları, sonra tekrar evet. konuşacağız. Ama bir miras eksilmiş olur. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> ee, bu miras Avrupa'nın mirası yani. yalnız evet, e, evet. Rumların çok, yalnız, çok işte, Türklerin evet. yalnız, İstanbul'un değil. Evrensel bir miras konuştu. Akilas Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Maalesef programımızın sonuna geldik. Tekrar e, bağlanacağız belki ileride. Her zaman bizim en e, başımızın tacısınız. Çok değerli bilgileriniz. Ben İhtiyacım teşekkür ederim. Var. Evet biz teşekkür ediyoruz konuğumuz Akilas Milast. Atina'dan ben bağlandık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sağ olun. Sağ olun, var olun. Ee, Biz sağ olun. Bilgileri, e, belgeleri, belki fotoğrafları Facebook sayfalarımızdan e, Instagram ve Twitter'den e, takip edebilir e, dinleyicilerimiz. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın Adalar, hepimizi. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın.